Allahu Teala. İnne Şeytanı ve nasta'yinuhu ve nasta'ifruhu. Ve n'auzu billahi min ve min syyat a'malina. Mina ve muna yudlil falahadiilah. Va ašhedu illallah la kitab Allah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin galale ve kulle dalaletin finner ey iman edenler Allah'tan hakkıyla sakınınız ve ancak Müslüman olarak ölmüş. Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve o her ikisinden birçok erkek ve kadın çıkartıp çoğaltan Rabbinizden sakınınız. Ey iman edenler, Allah'tan sakınınız ve doğru olan söz söyleyiniz ki Allah amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir başarıyla üstün gelmiştir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud ve Tirmizi gibi Müsned ve Sünen sahiplerinin rivayet ettikleri bir hadiste Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor: Bu ümmet 72 fırkaya ayrılacak. Biri hariç diğerlerinin hepsi cehennemde olacak. O fırkada, o kurtulan fırkada cemaattir. Bir diğer rivayette ise kim bugün benim ve ashabımın üzerinde olduğu gibi bir yol üzere olursa denilmiştir. Ümmet bu hadisi sahih olarak kabul edip tasdik etmiştir. Selef ve imamlar, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin aklını Allah'ın yarattıkları üzerinde cereyan eden genel sünnetine, sünnetullaha dikkatini çekerek uyarmak istemiştir. Bu öyle bir sünnet ki, ondan önceki ümmetlerin birçoğunun başına gelmiş ve bundan ancak Allah'ın kendilerine kurtuluşu yazdıkları selamet ermişlerdir. Bu genel sünnet hiç şüphe yok ki bu ümmet içinde tahakkuk edecektir. Allah kime rahmetiyle nazar eder ve onun Resulünün sünnetine sarılmaya ve tüm sahabelerinin yoluna ulaştırırsa onlar kurtuluşa erecektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Biri hariç diğerleri cehennemdedir. Hristiyanlar da 72 fırkaya ayrıldılar. Biri hariç diğerleri cehennemdedir. Bu ümmette 73 fırkaya ayrılacak, Biri hariç diğerleri cehennemdedir buyurmaktadır. Bir rivayette de 73 millete ayrılacak denilir. Diğer bir rivayette, Ey Allahın Resulü Kurtulacak olan fırka kimlerdir denildiğinde, Rasulullah aleyhissalatü vesselam, Kim bugün benim ve asabımın üzerinde olduğu yola benzer bir yolda olursa buyurdu. Diğer bir rivayette o cemaattir, Allah'ın eli cemaatle beraberdir buyurmaktadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi Allah'ın kulları üzerindeki bu sünneti gerçekleşmiştir. Ümmet Resulünden sonra fırkalara ayrılmış, ilim kendilerine geldiği halde ilimle birbirlerine düşman hale gelmişlerdir. Böylece hevaları insanları ayrıklara itmiştir. Meshepler ve bayraklar artmış, bidatler ve teoriler, görüşler çoğalmış. insanlar Allah'ın kitabı ve Rasullerinin sünnetinden ayrılmış ve sırat-ı şaşmışlardır. İslam'ın dışında birçok yollara uyup Allah ve Resulünün emirlerinin önüne geçmişlerdir. Haykıran, bağıran, seslenen herkesin arkasına peşine düşmüşlerdir. Bütün bunlara rağmen Allah Resulünün de haber verdiği gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu çalkantılar içerisinde dimdik kalan, kurtuluşu dileyenleri kendi gölgesinde barındıran fırkayı Naciye olmuştur. Bu fırkayı Rableri sapıklık fırkalarının hepsinden uzak tutmuştur. Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sahabelerini ve onlara iyilikle tabi olanların sünnetine oymuşlardır. Bu temiz cemaat ve fırkayı naciye, zaman ve mekana etki ederek, İslam ülkelerinin doğusunda ve batsında ümmetin tanıdığı ve bildiği her hayrın meyvesini vermiştir. Bu bayrağın gölgesinde birçok meşhur imam ve ümmetin en hayırları olan selef yetişmiştir. Ki onlar, bu cemaatin kültürünü koruyup, ona kalplerini ve düşüncelerinin özünü eklemişlerdir. Daha doğrusu, bu yolda hayatlarını, canlarını vermişlerdir. Kendilerinden sonra gelecek olanlara bu emaneti saf, açık ve berrak olarak nakletmişlerdir. Onlar da bu emaneti kendilerinden öncekilerden aynı şekilde almışlardı. Bu cemaatin menheci, ilmi ve kendine özgü fıkıhıyla bu cemaat birçok fırkadan ayrıldığı gibi ahlakı ve tavırları ile de özel bir konuma sahiptir. Daha doğrusu Cemaat birer bayrak haline gelmiş alimleri ile bu cemaatin menhecini, ilmini ve ahlakını insanlara taşımışlardır. Hem de ona sımsıkı sarılarak bunun için ve insanları ona çağırmada, onun bayrağını yüceltmede cihad etmişlerdir. Bunu gelecek nesillere aktarmak ve ona sarılmalarını sağlamak üzere korumak için eserler telif etmişlerdir. Her zamanın kendine özgü şartları, meseleleri fitne ve belaları bir diğer zaman ve mekana göre farklılıklar gösterdiği için insanlar ne zaman ve nerede olurlarsa olsunlar zor olaylar, fitneler karşısında bu cemaatin ilmine başvurmuşlar ve kurtuluşu onlarda bulmuşlar, onların ilminde aramışlardır. Önceleri hem bu ilmin ayrağı, alametleri belliydi hem de yolu net olarak açıktı. Fakat ne yazık ki fitnelerin şiddetlenmesi, imtihan ve belaların ard arda gelmesi sebebiyle herkes kendisine çağırmaya, yollar birbirine karışmaya ve çatışmaya başladı. İnsanlar da bu durum karşısında hayretler içerisinde kaldılar. Hak ile batıl birbirine karışmış, sünnet ile bidat birbirinden ayırt edilmez hale gelmiştir. Her fırka kendisinin fırkayın naciye olduğunu iddia edip Kurtuluşun sadece kendilerine has olduğunu söylemeye başlamışlardır. Böyle bir zamanda alimlerin az olması, kafir ve zındıklar gibi alim düşmanlarının, İslam düşmanlarının bu dine karşı başlatmış oldukları acımasız saldırılarının sonunda kurtuluş yolunu ve bu yolun ashabını, bu yolun tabilerini tanımak, birçok sadık Müslüman kimse için bu çalkantılı ve birbiriyle vuruşan akımların, alametlerin ve taifelerin her cümerç olması karşısında çok zor bir hal almıştır. Ehli sünnet ve cemaat alimlerinin yollarının ve menheçlerinin diğerlerinden ayrılması için harcadıkları müthiş çabalara rağmen, her çağın kendisine göre bir dili ve her neslin hak aramada kullandığı bir yöntemi, her taifenin ve rengini belirleyen, ve metodunu, menhecini bu içinde bulunduğu çağ tanıtıp ona emanet etmede kendine özgü bir üslubu olmuştur. Zamanımızda da birçok ihlaslı Müslüman genç yolunu aydınlatacak ve açık bir ilmi üslüple yazılmış bir takım eserlere, kitaplara, bu cemaatin ya da e, fırkayın naciyenin yöntemini, onların menhecini e, belirleyip tespit eden, şeyler aramaya başlamışlardır. Ancak e, uzun bir müddet geçtiğimiz, mesela geçtiğimiz 10 seneye kadar, son 10 seneye kadar e, en azından bizim kendi yaşadığımız Türkiye'de ülkede Türkçe eserler açısından e, bu eserleri bulmak cidden hayli zordu. E, fakat Allah'a hamdolsun son zamanlarda hakikaten ehli sünnetin menhecini, akidesini, ahlakını ortaya koyan pek çok güzel eserler ortaya konulmuştur. Tercümeler yapılmıştır. E, gerek telif gerek tercüme olarak e, epey bir eser ortaya konulmuştur. Ehli sünnetin sabit ölçülerinin Müslüman pek çok gencin zihninden sinip gitmesi onların zihirlerinde pek çok e, sorulara sebep olmuştur. Mesela ehli sünnet ve cemaat kimlerdir? Müslümanın ne zaman onlardan olacağı veya ne zaman onlardan olmayacağı, acaba sadece onlardan birisi olması kendisinin kurtuluşunu garantiler mi? Ehli sünnet ve cemaatten ayrılmaların sebebi nedir? Onlarla nasıl ilişkileri kurarız? İşte bu sözüne ettiğimiz menheçlerin, metotların birçok gençliğin zihninden kaybolup gitmesi onları iki tarafı da birbirine zıt olan tenakozların çelişkilerin içine itti. Bazılarının zihninde şeriatın sınırı ve başka şeylerle farkının ne olduğu düşüncesi yok oldu. Bununla herkesin kurtulacağını zannetmeye başladılar. Başkalarıyla ehli sünnet ve cemaat arasındaki farkın farklı istiatlara dayandığını, nihayet bunun da herkesi aynı sonuca çıkardığını zannettiler. Hatta birçoğu fırka hadisi hakkında bu sohbetin başında zikrettiğim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak hadisinin bu hadisin sıhhati hakkında şüpheler ileri sürmüşlerdir. Kimisi de çevresine öyle sınırlar çizmiştir ki yalnız kendisini ehli sünnet vel cemaat ve Allah'ın üstün cemaati zannedip kendilerini başkalarından ayırıp diğerlerini bidat ve aylık ehli olarak adlandırmışlardır. Bu her iki grup arasında ehli sünnet vel cemaat olan çok büyük bir gençlik kitlesi kimin hak üzere olup olmadığı hakkında şaşkın bir şekilde durmaktadır ve kendisine yol açacak, sorularına cevap oluşturacak, açık, net ve de çevresindeki dünyada olup bitenleri tanıtacak, hali hazırda bütün cemaatleri birbirinden ayırıp belirleyecek olan, kimin fırkayınacıya olup kimin olmadığını tespit edecek kurallara ihtiyaç duymuşlardır. Evet, Allah izin verirse bugünden itibaren bu haftalık cuma günleri e, İslmikten yaptığımız e, bu sohbetlerde Ehli Sünnet'in diğer fırkalardan ayrıldığı özelliklerini, menheci özelliklerini e, nakletmeye çalışacağız. Bunları bu ölçüleri e, biz koymadığımız gibi bunlar sahabelerin de ihtihadı değildir. Bilakis sahabeler bu ölçüleri doğrudan doğruya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan almışlardır ve kendi anlayışlarına göre hayatlarında, ahlak ve davranışlarında uygulamışlardır. Her işin başında, yani davetimizin, bu asırda, bu çağda, yaşadığımız toplumda davetimizin birinci noktası fıtri meselelerdir. İnsanın yüklendiği emanet konusudur. Allah Teala bu dünya hayatında insanı belirli bir gaye, belirli bir görev ve önemli bir aksiyon için yaratmıştır. Yeryüzündeki denizleri, nehirleri, rüzgarları, yağmurları, dağları, vadileri, hayvanları, bitkileri ve daha birçok yaratılmış birçok mahlukatı onun hizmetine vermiştir. Kendisine yüklenmiş olan bu önemli görevi yerine getirebilmesi için ona tabiatın bazı kanun ve sırlarını keşfetmeyi de ilham ederek öğretmiştir. Gaye çok büyük, sorumluluk oldukça zor ve emanet ağırdır. Öyle ki gökler, yer ve dağlar bu emaneti yüklenmekten korkup kaçmışlardır. Ahzab suresinin 72. ayetinde bu emanet şöyle anlatılıyor. Şüphesiz ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik de onlar bu emaneti yüklenmekten korkup kaçındılar ve onu insan yüklendi. Şüphesiz ki bu büyük gaye, bu zor sorumluluk ve insanın diğer mahlukat ve kainatlar bir tarafa üstlenmiş olduğu bu ağır emanet Allah'ın yeryüzündeki halifeliğidir. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah, insanı yeryüzünde Allah'ın emirlerinin uygulanması için halife kılmış ve onu kendi katında bu emanetleri üstlenmesinden dolayı sorumlu tutmuştur. Allah Azze ve Celle uğrunda insanı yarattığı gaye ve görev konusunda meleklere şöyle buyurmuştur. Rabbin meleklere ben yeryüzünde benim tarafımdan gönderilen bir halife yaratacağım demişti. Bakara suresi 30. ayet. O hükümlerimde yeryüzünde benim halifem olacaktır buyurmuştur. Bu halife ise Adem Aleyhisselam ve Allah'a itaatte, onun kulları arasında adaletle hükmetmede, onun yerine gelecek olan bütün kimselerdir. İbni Kesir Rahimeullah bu ayeti bu şekilde açıklamıştır. Yine diyor ki, Kurtubi, müfessirlerin halife, insanlar arasında cereyan eden haksızlık, haram irtikap etme ve günah işlemede hüküm verendir diye naklettiklerini söylemiştir i̇bn Kesir Kurtubi'den bu şekilde nakletmiştir. Ee, sonra şöyle devam eder. Kurtubi ve diğerleri bu ayetten istidlal ile şu hükme vardılar. Ayet, insanlar arasında vuku bulan ihtilaflarda hüküm vermesi, zalimlerden mazlumların hakkını alması, hadleri, had cezalarını uygulaması, fuhşiyatı işleyenleri, açık çirkinlikleri işleyenleri cezalandırması ve buna benzer daha birçok önemli meseleleri insanlar arasında ikame etmek için hilafet görevini üstlenecek olan bir imamın tayin edilmesinin vacip olduğuna delildir. Kendisi olmadan vacibin tamamlandığı şey de vaciptir. Ee, estağfurullah. Kendisi olmadan vacibin tamamlanmadığı şey de vaciptir. İnsanın yer yüzündeki halifeliği şartlara bağlı olduğuna göre bu emir ve nehi sahibi olan alemlerin Rabbine teslimiyeti ve sevabını, karşılığını ondan bekleyerek emirlerine itaat etmeyi, azabından korkarak da yasaklarından kaçınmayı gerektirir. Bütün bunlar Allah'ı tazim etme, yüceltme, sevme ve ululamanın çerçevesinde olabilir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olma davası, insanın başlı başına her şeye boyun eğdirmeye güç yetiren Allah Teala'ya ibadetidir. Allah Azze ve Celle Zarya Suresi 56. Ayetinde, ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım buyurmuştur. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki, Allah'a daima emrettiği şeyi emrettiği zamandaki gibi ibadet edilir. Tevessül hakkında, Kaydetül Celile isimli eserinde İbn-i bu şekilde e, söylemiştir. i̇bn Kesir de Allah rahmet eylesin. E, ayetin anlamı şudur diyor. Allah Teala kulları yalnız kendisine ibadet edip şirk koşmamaları, şirk koşmamaları için yarattı. Kim ona itaat ederse onu hakkıyla mükafatlandırır. Kim de ona isyan ederse onu şiddetli azab ile cezalandırır. Allah Azze ve Celle insanın yükleneceği emanet ve görevin büyüklüğünü ve ağırlığını bildiği için zayıf ve her şeyinde Allah'a muhtaç olan kullarını fıtratlar ve tabiatları gereği Rabbini bilme, onu birleme, tevhid etme, onun emirlerine sımsıkı sarılma, ortak koşmadan yalnızca ona ibadet etme, yalnız ondan bekleme ve yalnız ona yönelme karakterinde yaratmıştır. Yani insanın fıtri yapısı bu şekildedir. Allah azze ve celle kitabında şöyle buyuruyor. Rabbin Adem oğullarından onların sulbünden zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti de onlar evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik ya da ne yapalım daha önceleri Babalarımız sana ortak koştu, biz ise onlardan sonra gelen bir nesiliz. Hakkı iptal edenlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. İşte biz ayetleri böyle birer birer açıklarız, umulur ki dönerler buyuruyor. Araf suresi 172 ila 174. ayetlerinde. Enes bin Malik radiyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Cehennem ehlinden olan kişiye kıyamet günü şöyle denir. Yeryüzündekilerin hepsi senin olsaydı, bütün bunları kendini kurtarmak için feda eder miydin? O da evet der. Allah Teala ona, ben bundan daha hafifini senden istedim. Adem'in sırtından zürriyetini çıkardığımda, bana hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız diye sizden söz aldım. Fakat sen bir yol bulamadın ve bana ortak koştun böyle karşılık verir Allah azze ve celle. Buhari ve Müslim sahihlerinde rivayet etmiştir bunu. Allah'ın hakkında risale hücceti olmadan hiç kimseyi azap etmemesi onun rahmetindendir. Hüccetin insanlar hakkında daim olması ve özrün kalkmış olmasına rağmen ilim sahibi her şeyden haberi olan Allah'ın celle celaluhu sonsuz hikmetiyle Adem oğullarını sadece fıtratın misakıyla sorumlu tutması ve hakkında hüccet sabit olmadan hiç kimseye azap etmemesi, onun rahmetinin ve fazlının, lütfunun bir eseridir. İsra suresinin 15. ayetinde, biz Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici değiliz buyurmaktadır. Allah, Rasullerini peş peşe, arda arda gönderdi ki, insanlara, Rableri ve yaratıcıları olan Allah'ın kendilerinden almış olduğu o ilk misakı, ve yeryüzünde yüklendikleri büyük emanetin önemini hatırlatsınlar. Onlarda hilafetlerinin gereği o emaneti üstlenip ona sımsıkı sarılsınlar ve böylece kıyamet günü kendilerinin Rableri tartışma bahaneleri ortadan kalkmış olsun. Nisa suresinin 165. ayetinde Müjdeleyici ve uyarıcılar olarak elçiler, rasuller gönderdik ki insanların o elçilerden sonra Allah'a karşı herhangi bir hüccetleri, mazaretleri Kalamaz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Özür dilerim. i̇bn Kayyım Allah rahmet eylesin diyor ki, ''Akıllarda bu alemin yaratıcısını tanıma ve onu tüm eksiklik ve ayıplardan, kusurlardan tenzi etmekten daha açık ve parlak hiçbir bilgi olamaz.'' Rasuller bu bilgiyi bize hatırlatmak ve ayrıntılarıyla açıklamak için gönderildiler. Hakeza, insanoğlunun fıtratında nefsinin mutluluğu, şekaveti ve iyiliğinin karşılığı ancak rasullerle bilinir. Rasuller, insan fıtratının özünde var olanı ayrıntılarıyla açıklarlar. Bu nedenle, sahih nakil, sahih akla uygundur. Şeriat, İnsan fıtratına tam uyum arz ettiğinde bu ikisi birbiriyle çelişmezler. Yani bir kimsenin aklı sahih nakil ile ayet veya sahih hadisle çelişiyorsa aklı bir ayeti veya hadisi kabullenemiyorsa e, bilmeli ki o akıl selim bir akıl değildir. O fıtrat salim bir fıtrat değildir. Şeyhülislam İbn Teymiye, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. İnsanın hakkında hüccet sabit olmadan, cehalet zamanlarında işlemiş olduğu kötülüklerin çirkin birer hareket olduğunu bilip, bu yaptıklarından tebe etmesi de böyledir. Rasul gönderinceye kadar azap edici değiliz, buyrulmuştur. Rasul gelmeden önce yapmış oldukları kötü, çirkin ve şer idi. Rasuller gelmeden haklarında hüccet sabit olmaz. Cumhur ulemanın sözü budur. Selef ve halef ulemasının cumhuru, Rasuller gelmeden önce işlenmiş olan şirk ve cahiliyenin kötü ve şer olduğunda ittifak etmişlerdir. Bu kimseler ancak kendilerine Resul gönderildikten sonra isyan ettikleri takdirde azaba müstak olurlar. Evet, Mecmul Feteva'nın 11. cildinde bu şekilde izah ediyor. İbn-i Teymi Allah rahmet eylesin. Yine Allah Azze ve Celle... Kıyamete kadar yeryüzüne gelecek olan tüm insanları bu hayatta başıboş bırakmak yerine daima nübüvvet nuruyla kuşatacaktır. Allah Teala, Risaletleri, sahih aklın birikimini ve fıtratın Allah'ın kainatta serpiştirilmiş olan ayetleriyle girdiği ilişkiyi, insanoğlunun hayat yolculuğunda yolunu bulması ve Rabbine ulaşması için birer yol feneri kılmıştır. Aleykümselam ve rahmetullahi ve İsra suresinin 89. ayetinde, Fakat insanlar kendilerine gönderilen Rasullerin getirdikleri karşısında ihtilafa düştüler. Onların çoğu hakkı kabul et, etmeyip inkar ettiler Buyruluyor. Sonunda iman edecek olan iman etti ki bu kimseler diğerlerine göre çok azdır. İşte bu Allah'ın kullar arasındaki değişmeyen sünnetidir. Yani Am suresi 116. ayetinde şöyle buyurulur. And olsun, Yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Allah Azze ve Celle bu ayetiyle çoğunluğun hakkın ölçüsü olmadığını bildirmektedir. Ahzab suresi 27. ayetinde de Allah'ın sünnetinde hiçbir değişiklik bulamazsın buyrulmuştur. İbn Kesir İbn Abbas'tan rivayetinde diyor ki Adem ile Nuh aleyhisselam arasında 600 yıllık bir süre vardır. Bu devirde yaşayan insanların hepsi de Allah'ın şeriatı üzereydiler. Daha sonra ihtilafa düştüler. Aleykümselam ve rahmetullah ve Allah da müjdeleyici ve uyarcılar olarak rasullerini gönderdi. Katade'den yaptığı rivayette ise şöyle diyor. İbn Kesir e, rahimeullah naklediyor. Hepsi hidayet üzereydiler. Sonra dinde ayrılığa düştüler. Bunun üzerine Allah da rasuller göndermeye başladı. İlk gönderdiği Resul Nuh aleyhisselam idi. Mücahid de bu görüştedir. Zira insanlar o zamana kadar Adem aleyhisselamın dini üzerindeydiler. Daha sonraları putlara tapılmaya başlayınca Allah onlara Nuh aleyhisselamı gönderdi. Bu nedenle Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. İnsanlar arasında ihtilafa düştüklerinde hüküm vermek için kitabı hak ile indirdi. O kitapta ancak kendilerine apaçık ayetler indikten ve aralarında düşmanlık baş gösterdikten sonra ihtilafa düştüler. Yani haklarına hüccet sabit olduktan sonra birbirlerine karşı düşmanlık etmeleri ihtilaflarına sebep oldu. Allah iman edenleri kendi izniyle içine düştükleri ihtilafta hakka yöneltti. Yani ihtilaf anında çelişki, ihtilaf anında Hakk'a yönetti. onlar zaten Rasullerin getirdiği yol üzerindeydiler. Onlar Allah'a şirk koşmadan ihlasla ibadet ediyor, namazı ikame ediyor, dost doğru kılıyor ve zekatı veriyorlardı. Böylece birbirlerine düşünceye kadar ihtilaftan uzak olarak o hal üzere yaşadılar. Onlar Nuh, Hud, Salih, Şuayb ve Firavun'un Firavun kavmine karşı, Rasullerin kendilerine tebliğde bulunduklarına dair şahitlik ediyorlardı. İnsanoğlunun fıtratı bozulunca ki Kehf Suresi 54 ayetinde insan yeryüzünde en çok cidal edendir buyruluyor. Fıtratı bozulunca şeytan ona kötü amellerini süslemeye batılı hak göstermeye ve fesadın prensiplerini ilham etmeye başladı. Böylece onlar bununla batıllarını savunsunlar, ve bu uğurda mücadele etsinler diye. Kehf suresi 4. ayetinde, küfredenler batılla Hakk'a üstün gelmek için mücadele ederler. Yani küfredenler batılı kullanarak Hakk'a galebe çalmaya çalışırlar. İnsanoğlunun fıtratı bozulup basireti kararınca, aklını yitirerek batılı Hak olarak, Hakk'ı da batıl olarak görmesi veya gözünün Hak'tan saparak batıldan başka hiçbir şey görmemesi ne kadar hayret edilecek bir şeydir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere öğrettiği dualardan birisi Allahümme erinel hakkı hakkan verzukna ittiba'ehu ve Ernel batılı batılan verzukna iştinabehu. Ey Allahım, Aleyküm Selam ve rahmetullah Berekatü. Ey Allahım, bize hakkı hak olarak göster ve bizleri o hakka tabi olmak rız rızıklandır. Ve bize batılı batıl olarak göster ve bizleri batıldan içtinab etmekle, batıldan uzaklaşmakla rızıklandır. Bu şekilde dua etmemizi öğretiyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Evet, Allah Teala şüphesiz hakkı söyleyendir. İbrahim Suresinin 4. ayetinde Dilediğini hidayete erdirir, dilediğini de saptırır. O çok yücedir ve hikmet sahibidir buyuruyor. Allah Doğru yola kimi iletmişse o hidayete ermiştir Kevsüres 17 ayetinde kimi de şaşırtıp haktan uzaklaştırmış ise onu da doğru yola erdirecek bir yol gösterici bulamazsın buyuruyor. Nitekim e, bu ayetin içeriğini her sohbetimizin başında hutbe hutbetül hacı dediğimiz e, girişte e, tekrar ediyoruz. Evet küfür ehli kendi aralarında ihtilafa düşüp, gruplara, partilere ve topluluklara, fırkalara ayrıldılar. Küfrün, sapıklığın, şaşkınlığın ve doğru yoldan şaşmanın en alt derecesine düştüler. Onlardan kimi Allah'ı, kimi Allah'ın birliğini, kimi nübüvveti, kimi de öldükten sonra dirilmeyi inkar etti. Bunlar hakkında şeytanın dostlarına fısıldadığı bozuk, batıl sözleri söylediler i̇bn Hazım, Hazm, Allah rahmet eylesin, diyor ki, İslam dinine aykırı olan fırkaların aslı altı fırkadır. Birincisi, Gerçeklerin olmadığını savunup onları iptal eden bazı kelamcı ve felsefecilerdir. İkincisi, Gerçekleri ispat eden ancak alemin yaratılmadığını, ona birisi tarafından nizam verilmediğini ve onun ezeli olduğunu savunanlardır. Üçüncüsü, gerçekleri ispat edip alemin yaratıldığına ve bir tedbir dairesinde var olduğuna inanmakla beraber onun ezeli olduğunu söyleyenlerdir sonsuz olduğunu başlangıcı olmadığını söyleyenlerdir Aleykümselam ve rahmetlahkat dördüncüsü gerçeği ispat etmelerine rağmen alemin ezeli olduğuna inanıp onun birden çok yaratıcısının olduğuna bunu savunanlardır ancak onlar bu yaratıcı veya müddetbirlerin sayısı hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Beşincisi, gerçekleri ispat ettikleri halde, alemin muhtes olduğunu söyleyip, yani alemin de sonradan yaratılmış olduğunu kabul edip, nübüvvetleri inkar edenlerdir. Peygamberlerin nübüvvetini inkar edenlerdir. Altıncısı, gerçeklerin var olduğunu söyleyip, alemin muhtes olduğunu kabul eden, onu ezeli olan tek bir zatın yarattığını kabul edenlerdir. Bunlar nübevvetin varlığını kabul ettikleri halde rasullerin bazılarını kabul edip bazısında inkar etmişlerdir. Ehli kitabın durumunda olduğu gibi. Evet, El Faslu fil Milal ve Nihal isimli eserinde İbn Hazm rahimeullah böyle e, sıralamıştır. Bu İslam'a muhalif olan dinlerin ihtilaflarıydı. İslam ümmetine gelince, diğerleri gibi Allah onlara da Rasul gönderdi. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin, tağuttan kaçının diyen bir Rasul gönderdik buyruluyor. Nahl suresi 36. ayetinde. Her Rasul kavmini Allah'ın dini olan İslam'a çağırmıştır. Ali İmran 19. ayetinde Allah katında din ancak İslam'dır buyruluyor. Yine aynı surenin 85. ayetinde kim İslam'dan başka bir din arzu ederse Allah ondan bu dini asla kabul etmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır buyruluyor. İbn Teymiyye Rahimullah diyor ki: Rasullerin hepsi Allah'ın dini olan İslam'ı tebliğ etmekle görevli olarak gönderildiler. İslam Allah'ın ne ilk insanlardan ne de onlardan sonra gelecek olanlardan kendisinden başka hiçbir dini kabul etmeyeceği Tek hak dindir. Aleykümselam ve rahmetullah. Yine şöyle diyor. Rasullerden bize gelen semavi, mütevatir kitaplarda haber verildiğine göre Allah, insanlardan hanif din olan İslam'dan başka hiçbir dini kabul etmeyecektir. Bu dinin esası yalnız Allah'a ibadet etmek, ona ortak koşmamak, onun meleklerine, rasullerine, kitaplarına ve ahiret gününe iman etmektir. Bir başka yerde de şöyle diyor. Allah Teala kitabında şöyle buyuruyor. Rabbim adaletle davranmayı ve her mescitte yani namaz her namaz esnasında yüzünüzü sadece ona yöneltip ona ibadet etmenizi ve dini yalnız ona halis kılmanızı emretti. Allah Celle Celaluhu adaletle beraber tevhid'i emretti. İşte bu tevhid hiçbir ortak koşmadan yalnızca Allah'a kulluk etmektir. Dinin aslı budur. Bunun aksi ise Asla afolmayan şirk'tir. Şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bundan başka dilediğini bağışlar. Nisa suresi 48. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle bu şekilde beyan etmiştir. İmiteyme devam ediyor. Allah rahmet eylesin. Bu Allah'ın tüm insanlara gönderdiği rasullerin hepsine emrettiği tevhid'dir. O da rasullerin üzerinde ittifak ettikleri İslam dinidir. Bu dinin aslı olan tevhid adaletin en incisidir. Aksi ise zulümlerin en büyüğü olan şirktir. Yine İbn Teymiye rahimehullah şöyle diyor. Allah'ın dini olan İslam iki temel üzerine kurulmuştur. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmadan ona ibadet etmek, bunu da Allah'ın rasulü diliyle bize bildirdiği şeriat üzere yapmak. Bu iki asıl bizim Allah'tan başka ilah olmadığı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve resulü olduğu e, sözünün gerçeğidir. İbn Kesir Allah rahmet eylesin tefsirinde Maide suresi 48. ayetini açıklarken yani e, biz sizin her biriniz için belli bir yol ve şeriat kıldık ayetini açıklarken şöyle diyor. Bu ayette Allah Teala'nın muhtelif dinlere mensup olan milletlerin Şeriatlar taşıyan elçiler göndermiş olması hasebiyle, hükümlerde farklı, tevhitte müttefik oldukları bildirilmektedir. Bu şeriatlar elbette ki emir ve yasaklarına farklılık arz edecektir. Allah'ın kendisinden gayrı din kabul etmediği, tüm rasullerin getirip tevhid ve ihlası tebliğ ettikleri din, İslam'dır. Yani bütün peygamberler aynı dine, aynı temel esasa davet etmişlerdir ve bütün bu dinlerde yani İslam diye saydığımız bu dinde bakın Allah'a iman, peygamberlerine iman, meleklerine, kitaplarına iman diye e, detayları var. Yahudiler ve Hristiyanlar gibi ehli kitabın kafir olmaları, İslam dinine nübüvvet hususunda muhalefet etmeleri, e, nübüvveti inkar etmelerinden dolayıdır. Müslümanlar bütün peygamberlere, Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere iman ederlerken Ehl-i kitap kendi peygamberlerinden sonra gelen peygamberlere inanmayı kabul etmemişlerdir. Bu yüzden kafir olmuşlardır. Allah'ın gönderdiği rasullere ümmet olan müminler, önderlerinin hayatında onunla beraber, onun yaşadığı gibi yaşar, her şeyi ondan öğrenir, ondan alır ve ona uyarlar. Rablerinin ona indirmiş olduğu kitabı, onun sünnetini ve eserini korurlar. Bilemedikleri zor şeyleri ona sorar, doğrudan doğruya hayatları ve ahiretleriyle ilgili meselelerde ondan fetva isterler. Daha sonra Rasul ölür. Aradan uzun yıllar geçince kavmi arasında ihtilaf çıkar ve ümmet parçalanır. Nesiller gider, yerine yenileri gelir. Rasulün yoluna uyanlar azalır, sünnet yok olur, bidatler yayılmaya başlar. Hak ile batıl birbirine karışır. Rabbani kitaplara ve nebevi sünnete... Putperest felsefesi ve mantığı sızar. Müslümanlar önceleri tek bir ümmet iken daha sonraları ihtilafa düşerek paramparça olurlar. Yunus suresinin 19. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İnsanlar önceleri tek bir ümmet idiler sonra ihtilafa düştüler. Mü'minun suresinin 53. ayetinde de birbirleri arasında küçük küçük gruplara bölündüler. Her grup kendi yanında bulunanla övünmektedir. Bakara 176. ayetinde de, şüphesiz ki kitapta ihtilafa düşenler apaçık ve haktan uzak bir ayrılık içindedirler buyuruluyor. Onlar Rablerinin kitabı ve Nebilerinin sünnetinden uzaklaştıkları ölçüde hevanın ve aklı bozukluklarının içerisine düşmüşlerdir. Sırat-ı mustakinden ayrıldıkça yalanlamaya başlamışlardır. Allah ve Resulünün hükmünün önüne geçmişlerdir. Böylece nesilden nesile sapıklığa düşmüşlerdir. İhtilaf edip fırkalara bölünmüşlerdir. Kendilerine ilim gelmesine rağmen bu onların birbirlerine zulmetmelerine vesile araç, araç haline getirilmiştir. İbn-i Teymiye Allah rahmet eylesin diyor ki, kim nübüvvet çizgisinden ayrılırsa şirke ve diğer günahların içerisine düşer. Önceleri insanların inançlarında şirk yoktu, akidelerinde şirk yoktu. Adem aleyhisselam ve çocukları Allah'ı tevhid etme inancı üzerindeydiler. İnsanlar ancak tek bir ümmet idi sonra ihtilafa düştüler buyuruyor Allah Azze ve Celle. İbn Abbas radiallahu anhumadan rivat edildiğine göre Adem ile Nuh aleyhisselam arasında 600 yıllık bir süre vardı. Onların hepsi İslam üzereydi. Rasuller'in şeriatlarına uymayı terk ettikleri için. Şirke düştüler. Evet, Allah Azze ve Celle uzun süren bu ihtilaf ve sapıklık döneminden sonra insanları hidayete erdirmek ve onlara haklı göstermek için ilim ve hikmetinin gereği olarak Resulü Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı tüm insanlığa elçi olarak gönderdi. Ona kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i bütün beşeriyete kıyamet gününe kadar hitap edecek özellikte indirmiştir. Bakara suresinin 213. ayetinde Allah iman edenleri insanların ihtilaf ettikleri konularda kendi izniyle hidayete erdirdi buyuruyor. Allah gökleri ve yeri düreceği güne kadar dinini koruyacağını vaat etmiştir. Zikri biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz buyurur. Hicr suresi 9. ayetinde. i̇bn Kesir Rahimullah bu, bu ayeti Allah Teala zikri, bozulma ve değişimden koruyacağına hüküm verdi diye yorumlamaktadır. Allah Teala, Resulüne bu kitabı insanlara açıklamasını emretti. Nahil Suresi 44. ayetinde, Sana da zikri indirdik ki, insanlara ne indirildiğini kendilerine beyan edesin, açıklayasın diye. Evet, sana zikri indirdikten maksat, Kur'an'ı indirdik demektir, diyor i̇bn Kesir. İnsanlara indirileni onlara açıklayasın sözü ise, Rabbinden ineni demektir. Sen onu daha iyi bilirsin. Senin o kitabı korumaya karşı gayretin daha fazladır. Yine senin Adem Ademoğullarının efendisi ve onların en hayırlısı olduğunu bildiğimiz için onlara Kur'an'ı ayrıntılarıyla öğretip açıklaman için gönderdik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem risaleti tebliğ edip emaneti eda etmiş, ümmete nasihatte bulunmuştur. Kalpler ve akıllardaki bulanıklığı gidermiştir. Allah onunla kapalı kalpleri ve sağır kulakları İslam'a açmıştır. Ey Resul, sana Rabbinden indirilerini tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan bil ki onun risaletini tebliğ etmiş sayılmazsın. Buyulmuştur. Mayda 67'de. Evet, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem risaleti tebliğ etmezse ondan başka kim tebliğ edebilir? Alemlere rahmet olarak gönderilen resul bunu açıklamazsa kim bunu açıklayabilir? Allah Kulu ve Resulü olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisine gönderilen Risaleti doğrudan doğruya insanlığa ulaştırmasını emreder mahiyette istemiştir. O da bu emri en güzel şekilde yerine getirmiş ve Risaletini hakkıyla eda etmiştir. Ümmeti, onun Risaleti, elçilik görevini tebliğ ettiğine dair şahadette bulunmuştur. Allah Resulü en büyük toplantı yeri olan Veda Haccı'nda ashabını buna şahit göstermiştir. O esnada orada asabından 40.000 kişi hazır bulunuyordu. Müslimin sahihinde Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın hutbesinde şöyle dediğini bizlere rivayet etmiştir. Ey insanlar, size benden sorulacak. Ne söyleyeceksiniz? Dediler ki şahitlik ederiz ki sen tebliğ ettin, vazifeni yaptın ve nasihatte bulundun. Allah Resulü de parmağını semaya kaldırarak "Allah'ım, huzurunda Allah'ın huzurunda sizlere soruyorum. Ben tebliğ ettim mi? dedi. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Rabbine kavuşmadan önce kavmini apaçık, gecesi gündüz gibi olan bir yol üzerinde bırakarak gitmiştir. Maide suresinin 3. ayetinde bu husus net olarak beyan ediliyor. Bugün dininizi kemale erdirdim. Sizin üzerinize olan nimetlerimi tamamladım ve din olarak sizden İslam'a razı oldum. Allah Resulü Aleyhisselatü da şöyle buyuruyor. Ben size iki şey bıraktım. Onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Bu Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Evet, bu Allah'ın bu ümmeti en büyük nimetidir. Zira Allah bu ümmetin dinini kemale erdirmiştir. Bundan sonra ne başka bir dine ihtiyaç olacak, ne de başka bir Rasule gerek duyulacaktır. Bunun için Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, Rasullerin sonuncusu kılmıştır. Onu insanlara ve cinlere Rasul olarak göndermiştir. Allah, geçmiş ümmetlere olduğu gibi bu ümmete de birlik olmayı emretmiş ve ihtilafa düşmelerini yasaklamıştır. Ali İmran suresi 103. ayetinde hepiniz topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ayrılığa düşmeyin buyuruyor. Yine Ali İmran suresi 105. ayetinde kendilerine apaçık ayetler geldiği halde ihtilafa düşüp fırkalara ayrılanlar gibi olmayınız. İşte onlar için acı bir azap vardır buyuruluyor. Enam suresi 159. ayetinde de dinlerini ayıranlar fırka fırka olmuşlardır. Sen onların yaptığı hiçbir şeyden sorumlu değilsin. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra onlara yaptıklarından haber verecektir." buyruluyor. Allah, fırkalara ayrılmayınız. Fırkalara bölünmeyiniz demekle onlara cemaat olmayı emretmiş, ayrılığı yasaklamıştır. Bu konuda birçok hadis-i şerifler de vardır. Allah Teala kimin yüzlerin beyazlandığı, kimilerinin de karardığı gün ayetinde ehli sünnetin yüzlerinin aydınlanıp bidat ehlinin ise kararacağını haber vermiştir. Dinlerini ayıranlar fırka fırka olmuşlardır. Ayetindeki fırkalardan gaye haricilerdir. İbn Kesir Rahimullah şöyle demiştir. Denildi ki onlar ehli bidattirler. Açıkçası ayet-i kerime Allah'ın dinini bırakıp ona aykırı davranan herkesi içine alır. Allah Teala Resulü hidayet ve hak din ile tüm batıl dinlere karşı üstün olması için gönderdi. Kim bu dinle ihtilafa düşerse fırka fırka olanların hükmünü alır. Tıpkı daha önceki din ve mezheplerin sahipleri gibi. Allah Resulü bundan beri, uzak kılmıştır. Buna rağmen insanların çoğu, Allah'ın rahmetini diledikleri dışında çoğu, İhtilafa düşmekten başka bir şey yapmamaktadırlar. İnsanlar kendi aralarında ayrılığa düşmüş, hizip ve gruplar halinde ortaya çıkmışlardır. Bunlardan kimleri Kur'an'ı cedel kitabı haline getirmiş, ayetlerin bir kısmını diğer kısmıyla çatıştırmaya kalkmışlardır. Onlara ilim ve apaçık ayetler geldikten sonra haddi aşarak hak üzerinde ayrılığa düşmüşlerdir. Allah onlar hakkında ne güzel buyuruyor Hud suresi 110. ayetinde. Eğer Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet kılardı. İşte böylece onlar ihtilaflarda yaşayıp duracaklardır. O onları bunun için yarattı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor. Kitap ehli dinlerinde 72 fırkaya, 72 millete ayrıldılar. Bu ümmet de 73 fırkaya ayrılacaktır. Bir tanesi müstesna, onların hepsi cehennem ateşindedir. Kurtulan fırka ise cemaattir. Yani ihtilafa düşmeyen birlik olan kitap ve sünnette birleşenlerdir. Diğer bir rivayette şu fazlalık vardır. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü kimdir o cemaat? Nebi Aleyhisselatü da benim ve ashabımın bulunduğu yol üzerinde olanlardır buyurdu. Katade şöyle diyor, onlar Allah'ın rahmetinin ehlidirler. Ülkeleri, bedenleri ayrı da olsa cemaat ehlidirler. Allah'a isyan edenler ise memleketleri ve bedenleri bir araya gelse de ihtilaf ve ayrılık ehlidir. İşte böylece insanlar Rablerinin ve Rasullerinin doğru yolunu bırakıp hevalarına uyarak ihtilafların peşine düşmüşlerdir. Allah ve Rasulünün emirleri yerine insanların görüşlerini, sapıklık felsefelerini ve kelamcıların saçmalıklarını tercih etmişlerdir. Aleykümselam ve rahmetullah berekât. Dolayısıyla kendileri sapıttığı gibi kendilerine tabi olanları da saptırmışlardır. Böylece Allah'ın yolundan çıkmışlar. ve Allah azze ve celle Kehf suresinin 103-104. ayetlerinde bu gibiler hakkında şöyle buyurmuştur. De ki: Ben size amelleri en çok hüsranda olanlardan haber vereyim mi? Onlar dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken kendilerinin gerçekte güzel bir iş yaptığını zannedenlerdir. Allah rahmet eylesin. İbn Kesir bu ayeti tefsir ederken şöyle diyor. Bu ayeti kerime Yahudi, Nasrani, Hariciler ve diğer fırkaları içine almaktadır. Yoksa onlardan herhangi birisini özellikle kastetmemektedir. Bu Allah'a onun razı olmadığı bir yolla ibadet etmeye kalkışan ve bunda da hak üzere olduğunu zanneden herkes için geçerlidir. Halbuki o kendisinden bunu, kendisinden o kabul edilmeyecek bir amel işlemektedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sizden öncekilerin yollarına karış karış, kulaç kulaç uyacaksınız. Hatta onlar bir kertenkele deliğine girseler bile siz de gireceksiniz. Bunun üzerine sahabeler, Aleyküm Selam ve Rahmetullah, Ey alan Resulü bunlar Yahudi ve Hristiyanlar mıdır diye soruyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da, ya kim olacak cevabını veriyor. Evet, Allah Azze ve Celle bu kadar ayrılma ve bölünmeye rağmen dinini savunacak olan bir topluluğu ezelde ilmi ve iradesiyle bildiği gibi, ezeli ilminde bildiği üzere bulundurmuştur, görevlendirmiştir. İşte bu cemaat Allah'ın Resulünden sonra bu dine sahip çıkacaktır. Ahzab suresi 23. ayetinde Allah'a verdikleri ahitte duran kişilerdir onların vasfı. Resul Sallallahu aleyhi ve sellemden sonra onun ashabı bu dini en güzel biçimde üstlenmişlerdir. Rablerinin kendilerine yüklemiş olduğu emaneti en hayırlı bir şekilde eda etmişlerdir. Ve kendilerinden sonra gelen nesillere de eksiksiz olarak nakletmişler, taşımışlardır. Tabiunda aynı minvali üzere bu emaneti kendilerinden sonra gelen sünnet alimlerine e, nakletmişlerdir. Onlar da kendilerine sahabe yoluyla gelen bu emaneti bozmadan, heva ve heves gibi sapıklık ve bidatlere saplanmadan, Hakkıyla koruyup nebilerinin aleyhissalatü vesselamın sünnetine ve onun eserlerine sahip çıkarak, ona sımsıkı sarılarak kendilerinden sonra gelen cemaatlere öğretmişlerdir. Aleyküm ve rahmetullah. İşte böylece hak ehli her çağda sünneti ve bu nebevi emaneti kendilerinden öncekilerden aldıkları gibi kendilerinden sonra gelenlere sünnete tabi olup onun hidayetine e, sarılanlara ulaştırmışlardır. Bu öyle bir ciddiyetle yürütülmüştür ki sonra gelen bir nesil önce gelenler gibi sünnetin sancağını mansur olan yani Allah'ın yardımı yanında bulunan cemaate Allah'ın izniyle dalgalandırarak tertemiz olarak taşımıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında şöyle buyuruyor. Ümmetimden Allah'ın emri gelinceye kadar hak üzere bulunacak bir cemaat daima bulunacaktır. Buhari rivayet ediyor bunu. Evet, çağların ard arda geçmesi ve nesillerin birbirine karışmasıyla bu Kurtuluş Cemaatinin, fırkay Naciye'nin itikadının usul ve kaideleri menheci oturmaya, o menhecinin alametleri belirmeye, bariz bir şekilde görünmeye başlamıştır. Yine bu itikadın kaynağının özellikleri, temyiz edici diğer fırkalardan ayrılan özellikleri, ilminin pınarları akmaya başlamış. Bütün bunlar yazılıp derlendikçe, tasnif edildikçe, Allah o alimlerden razı olsun, onlar bu gayretleriyle taşıdıkça eserler haline getirip e, naklettikçe, diğer itikatlarla olan farklılıklar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu cemaat İslam dininin diğer dinler arasındaki yeri ne ise, diğer İslam cemaatleri arasında da benzer bir konuma gelmiştir. Yani İslam dini Batıl dinler içerisinde hangi konumda ise Ehli Sünnet ve cemaatte diğer bidat sapıklık fırkaları arasında işte İslam'ın diğer dinlere nazaran konumundadır. Bu itikadın ehli, Ehli Sünnet ve Cemaat akidesinin ehli, diğer itikad sahiplerinden akide, anlayış, ahlak ve davranışlarında farklı bir özelliğe sahip olmuşlardır. Dolayısıyla bu dinin en hayırlı şahitleri olmuşlardır. Allah kulları arasında hüccetini onlarla ikame etmiştir. Hali hazırda bu itkada sahip olan cemaatlerin hidayet rehberleri, Allah'a giden yolu aydınlatan parlak birer güneş gibi Allah'ın hidayetine erdirip kendisine hayır vermek istediği kimseler ve Resul'ün sünnetine uyacaklar için hidayet yolunu aydınlatmaktadırlar. aleykümselam ve rahmetullah. Sohbetin başında belirttiğimiz gibi bir on sene... E, ye kadarlık bir zamanda, en azından bizim yaşımız ufak. Ee, benim şahit olduğum e, bu 10 senelik zaman dilimine kadar doğru dürüst ehli Sünnet akidesini anlatan bir eser bulmak hakikaten zordu. Hadis kitaplarının tercümelerini bulmak hayli zordu ve çok da pahalıya mal oluyordu bulunduğu takdirde bile. Ama elhamdülillah şu son zamanlarda e, cidden Ehl-i Sünnet akidesini, Ehl-i Sünnet menhecini açıklayan e, telif ve tercüme eserler, kaynak eserler oldukça artmış durumda. Kitap ve sünnet e, daha net bir şekilde anlaşılmaya başlanmış durumda. E, i̇nşallah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere vasiyeti olan, size iki ağırlık bırakıyorum bunları sarıldığınız sürece asla sapmazsınız dediği bu iki sağlam kulp sarılırsak, bunlara müracaat edersek ve okuduğumuz eserlerde e, bu iki temel kaynağı uygunluğu özellikle e, araştırırsak pek çok takıldığımız noktayı bununla giderebiliriz. Bu yolun ehline ta sahabelerden beri ehli sünnet ve cemaatin menhecini devrala devrala nakleden naklede getiren o ilim ehlinde e, ehli sünnetin diğer sapıklık fırkalarından ayrıldığı ayrıcı alametlerini öğrenip çeşitli fitneler iptilalar karşısında nasıl hareket edileceğini kitap ve sünnetin bize hangi yolu gösterdiğini anlamakta zorlandığımızda bu eserlere bu alimlere müracat ettiğimizde onların kitap ve sünnetin e, parlak delillerini getirdiklerinde bu delilleri aldığımızda Allah'ın izniyle bu fitneler bizlere bir zarar veremeyecektir. Allah izin verirse e, önümüzdeki hafta Cuma günü de ehli sünnet menhecine dair derslerimiz devam edecek. Genel olarak akidesinin alametleri, ehli sünnet alimlerinin bu konuda yazdığı eserlerden istifade ederek onların ta sabî asrından beri naklede geldikleri bu temel dinamikleri, bidat fırkalarından ehli sünneti e ayıran bu temel kaideleri fırsat oldukça işlemeye çalışacağız. Bugünlük burada bırakalım inşallah. Allah dinlediğiniz için sizlerden razı olsun. Bizlere ve dinleyen kardeşlerimize okuduklarımızı, anlattıklarımızı anlayıp gerekleriyle amel etmeyi nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe ve esteğfiruke ve töbû